Çocuk emzirmek için doğrudan bir ücret istemiyorlardı çünkü çocuğa verilen süt karşılığında para almak şerefsizlik sayılıyordu. Aldıkları karşılık daha dolaylı ve uzun süreye bağlıydı. Şehirlilerle göçebeler arasındaki bu değiş tokuş doğal bir şeydi çünkü birinin zengin olduğu konuda diğeri fakirdi. Göçebenin teklif ettiği şey Allah vergisi geleneksel yaşam şekliydi. Habil'in yaşam şekli.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 Bu ilişki sadece sözde bir ilişki değildi. Araplara göre süt de varislik kanallarından biriydi ve emzirenin nitelikleri hemen bebeğe geçerdi. Fakat süt çocuktan büyüyene dek hiçbir şey beklenmezdi. O büyüyene dek çocuğun görevlerini babası yüklenirdi. Bir büyük baba görevler için uzak sayılabilirdi. Bu durumda ise Abdülmuttalib'in yaşlılığı nedeniyle uzun süre yaşayamayacağını biliyorlardı.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 Sadece en fakir süt anne, çocuksuz, en fakir çocuk da süt annesiz kalmıştı. Mekke'den ayrılmaya karar verdiğimizde, dedi Halime, kocama dedim ki, tüm arkadaşlarımın arasında emzirecek bir çocuk bulamadan dönmeyi sevmiyorum. Gidip o yetimi alacağım, nasıl istersen dedi. Onun sayesinde Allah bize belki lütfeder. Ondan başka bir bebek bulamadığım için döndüm ve onu aldım. Onu alıp konakladığımız yere döndüm.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 ''Senin aldığın bu çocuk korunmuş bir varlık. Benim dileğim de bu.'' dedim. Daha sonra yola koyulduk. Ben eşeğe bindim, arkamada çocuğu bindirdim. Eşeğim tüm diğerlerini geçti ve hiçbiri ona yetişemedi. Bana ''Hey, bizi bekle, geldiğin eşek bu mu?'' diye sordular. ''Tabii bu.'' dedim. Ona bir mucize isabet etmiş dediler. Beni saat yöresindeki çadırlarımıza ulaştık.